Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Epeyce bir ara verdikten sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hz. Adem'le ilgili Kur'an-ı Kerim'de belli başlı ayetlere bakarak özellikle hem insanlığın başlangıcı olması açısından hem de kendi doğamızı, fıtratımızı ve ilk o yaratılışımızı anlamamız açısından bizim açımızdan çok büyük önem arz eden ilk peygamberi tanımaya, anlamaya gayret edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ederek. Önce bir hamd ile salvelemizi söyleyelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammeden ve ala alihi ve safihi ecma'in. Şimdi arkadaşlar, peygamberler tarihi dendiğinde e, tabii bunu çok daha önce ilk dersimizde, ilk sohbetimizde de anlattığım gibi e, çok çeşitli kaynaklardan ele almak mümkün. E, özellikle de ehli kitabın kaynaklarında ve bilhassa İsraili kaynaklarda gerçekten inanılmaz detaylar var e, Peygamberlerin hayatlarıyla ilgili ve bizim e, çoğunlukla işte çocuk kitapları olmak üzere pek çok Peygamber kısalarımız e, o detaylara dayanıyor biraz da, biraz daha gücüne doğrusunu isterseniz dayanıyor. Bunda bir acizane kanaatim, bir sakınca görmüyorum. Yani temel inanç esaslarıyla çelişmedikçe ve özellikle de hadislerden beslenmek ve bunların hiçbirisine ters düşmemek kaydıyla peygamberleri çocuk zihnine bir efendim daha nasıl diyelim ümmi zihinlere yaklaştırmak için onların hayatlarında Günlük hayatlarında kolaylıkla onlara rehberlik edebilecek şekilde yakınlaştırabilmek için böyle işin detay kısmına tabirimi hoş görün yani hikaye kısmına girmekte bir sakınca görmüyorum. Ama burası onun yeri değil. Ben bunu yapabilecek biri değilim. Efendim dediğim gibi hep belirtiyorum yeri geldikçe bir akademisyen bir ilim adamı da değilim. Dolayısıyla bu bilgileri böyle e, mukayese edecek ve onların içerisinden işte e, tercihte bulunabilecek yetkinlikte hiçbir zaman olduğumu söylemiyorum. E, ben ne yapıyorum peki burada? Ben bir vahizeyim. E, i̇şte yaklaşık 40 yıla yakındır e, yaşadığım topluma. İslam dinini anlatmaya çalışıyorum. Kur'an ve sünnet ve işte bütün o klasikleşmiş ana kaynaklarımızın rehberliğinde. Mesela tasavvufi boyutta söylenecek çok şeyler var peygamber kıssalarında. Eğer oradaki anlatımların sembolik ifadeler olduğunu düşünürsek ve hani burada ne demek istiyor acaba bu sembolik bir ifade ise bize burada nasıl bir mesaj var diye bakacaksak hakikaten çok böyle nasıl diyeyim. Mesela işte Nuh'un gemisi, Nuh gemisi nedir, geminin dışında kalmak nedir, içinde kalmak nedir gibi e, efendim, e, bir takım yorumlara girecek olursak e, giriyorlar zaten işareyi tefsirlerimiz. O zaman da oradan çok e, hakikaten e, nasıl diyelim e, aklımıza, gönlümüze hitap eden ve bizim e, olaylara bakış açımızı böyle genişleten e, çıkarımlarda bulunmak da mümkün. Bunu yapan eserler de var. Biz bunların hiçbirisini yapmıyoruz. Biz işte Kur'an-ı Kerim'de peygamberler bize nasıl anlatılmış, verilmek istenen en önemli mesajlar neler, biz bunları kendi günlük hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz, nasıl oralardan kendimiz için efendim bir ışık alabiliriz ve bizi her tarafımızdan çekiştiren maalesef yani benim başta benim için de geçerli bu. Bizi her tarafımızdan çekiştiren bu dünyanın meşgaleleri karşısında peygamberlerin rehberliğinden bin yıllar öncesinden nasıl bir yardım bulabiliriz? O hani nasıl diyelim denizde karanlıklar içerisinde bir fırtınaya yakalanmış birinin uzaktan gördüğü ve hani böyle bir batıp bir çıkan değil de böyle sabit bir ışık onun için nasıl bir ümit bahşeder değil mi? Orada bir hayat var orada sığınılacak bir yer var oraya varırsam kurtulurum ümidi bahşeder işte ben peygamberlerin cümlesinin yani bin yıllar öncesinden bize böyle bir rehberlik sundukları kanaatindeyim. Ve Rabbimizin de Kur'an kıssalarıyla ilgili çeşitli defalar, işte bunları çeşitli yerlerde kendimce işte az önce anlattığım çerçevede aktarmaya çalıştığımda da hep aynı şeyi söyledim. Efendim kendimce şöyle düşünüyorum. Bu Kur'an'ın sahibi olan, bu kitabın sahibi olan Allah Teala, bütün kainatın sahibi, hepimizin yaratıcısı, bizi tasarlayan, yoktan hiç yokken tasarlayan efendim, yokluktan varlığa çıkaran ve her birimizin kader çizgisini tayin eden Rabbül Alemin bu yarat varlık aleminde cereyan eden hiçbir olayı unutması veyahut da haşa efendim karıştırması ya da ne bileyim işte şu daha önemlisi varken daha önemsizini seçmesi gibi bir gaflet onun için söz konusu olamayacakken işte bu alemlerin Rabbi olan Allah Teala Hazreti Adem'den bugüne kadar geçen yani bugüne dediğim Kur'an'ın indiği döneme kadar son dönemdir. Çünkü o insanlık tarihinde ikindi vaktine tekabül eder diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim o zamana kadar geçen bütün hadiseler içerisinden Kur'an'da anlatmaya değer gördüğü hadiseleri bize anlatmıştır. Bunların ben prototipler olduğunu zamanın geçmesiyle mekanların ve zamanların değişmesiyle insanların değişmesiyle burada anlatılan özelliklerin asla değişmediğini insanın temel karakteristik özellikleri olduğunu ve her toplumda her şartla tekrar tekrar çeşitli şekillerde kendisini gösterdiğini eğer biz burada anlatılan konular hakkında uyanık olursak agah olursak yani şöyle diyelim işte bir yola giriyorsunuz diyelim arabanızla çok uzun bir yolculuk yapacaksınız bütün güzergahı çalışıyorsunuz. İşte nerede e, benzin alabilirim? Nerede asla mesela işte tedariksiz geçmemem lazım. İşte bin kilometre diyelim böyle bir e, şey var. Ücra bir yol var. Oraya oraya girmeden önce bütün ihtiyaçlarımı nasıl tedarik etmeliyim? vesaire. Yani gideceğiniz yolu çalışmanız demek. E, ve e, bu yolculuğu organize eden, çünkü hayat bir yolculuk efendimizle öyle benzetiyor arkadaşlar bu yolculuğu organize eden ve sizin fikrinizi sormadan genç arkadaşlar bilhassa buraya çok takılıyorlar işte Allah bana sordu mu diyor ben isteyecek miydim bakalım var olmayı Allah Teala sana sorsa zaten o Allah olmaz sen de kul olmazsın yani ona denk bir şey olursun yani <gülüyor> fikrini sorsaydın Efendim bizim kul oluşumuz işte varlık alemine gelişimizin bizim fikrimiz sorulmadan olması ve burada hazır bulduğumuz bir takım verili özelliklerimizin de bizim fikrimiz sorulmadan bize verilmesi ve en sonuçta da o bize verilenlerden ee, yine bizi bu varlık alemine getiren iradenin bize gönderdiği doğru yanlış ve hata işte savap cetveline göre bu, bu, bu verilenleri nasıl kullandığımızın değerlendirilecek olması. Biz böyle bir hayattayız arkadaşlar. İşte e, bütün bunları tasavvur eden ve yaratan Rabbimiz, e, Musavvir, Halik, Bari olan Rabbimiz arkadaşlar e, hepimiz için yolun her dönemecinde işimize yarayacak. Asla asla hiçbir lüzumsuz olmayan e, prototip örnekleri ilk insandan son peygambere kadar bütün prototip örnekleri seçerek bize anlatmıştır. Her biri son derece günceldir bu açıdan baktığımızda hiçbir geçmişte kalmış değildir. Hepsi her gün tekrarlanmaktadır. Mesela acizane kanaatim e, bugünler adeta yani benim hissiyatım öyle. Bir Nuh tufanı gibi arkadaşlar bir küfür sahana tekrar yeryüzünde şiddetini arttırdı. 20. yüzyılın başında bir öyle olmuştu. Şimdi 21. yüzyılın başında tekrar böyle bir döneme girdik. 20. yüzyılın sonuna doğru maneviyatın ve dini arayışların tekrar ayyuka çıkması. Şimdi tekrar... Efendim dinden uzaklaşma ve e, efendim daha doğrusu dinden uzaklaşma demeyelim. Herkesin kendi dinini icat ettiği bir döneme girdik. Yani e, kişisel dinler, herkesin e, kendi inançlarını, kendi dinini icat ettiği daha böyle e, bireysel dinlerin, e, inançların e, çağına girmiş bulunuyoruz. Mesela bu dönemde Nuh tufanının, bence Nuh kıssasının e, Nuh, Hazreti Nuh'un oğluyla yaşadıklarının ve e, işte onunla ilgili bazı hissiyatım vardır. Mesela Hazreti Nuh e, ve diğer peygamberler de öyle arkadaşlar. E, yani oğluna oturup üzülse Hazreti Nuh. Yani e, acaba Hazreti Adem aleyhisselam e, Kabil Habil'i öldürdüğünde hayatta mıydı? Ne yaptı? Yani Hz. Yakup en sevdiği en kıymetli göz bebeği olan ve hakikaten kıymetli olan yani Yakup onu çok sevdiği için değil taşıdığı evsaf taşıdığı vasıflar sebebiyle çok kıymetli olan kendisinden çok şey beklediği gelecek büyük gelecek beklediği Hz. Yusuf'u ortadan kaldıran. Hadi bir şekilde ortadan kaldıran çocuklarıyla ömrünün sonuna kadar yani en çok sevdiği Yusuf o ortadan kaldırılıyor, yok ediliyor ve onu yok edenlerle beraber geçirmek zorunda ömrünü. Yani ömrünün büyük kısmını onlarla birlikte geçirirken ne hissetti, ne yaşadı değil mi? Bütün bunlar... Bugün e, gittiğim neredeyse her yerde arkadaşlar çok fazla bir yere gitmiyorum ona rağmen gittiğim her yerde karşıma çıkan ve mutlaka bana sorulan e, gelen mesajlardan e, insanların imdat istediği bu konu mesela Hazreti Nuh olayını yeniden yaşadığımız bir e, dönemi andırıyor bana. Nuh'un gemisi nedir? Nuh'un gemisine kimler biner? E, efendim. Kendini akıllı görenler değil mi? Don't Look Up filmini izlemişsinizdir. Çok meşhur pandemi döneminde çok meşhur oldu. Efendim Hazreti Nuh başta olmak üzere bütün peygamberler kurtuluşa, imana davet ederken insanların nasıl böyle onu hiç umursamadan hatta pek çok peygambere muhtemelen köyün delisi muamelesi yapıldığını bilirsiniz. Dolayısıyla Arkadaşlar bunların hiçbirisi geçmişte kalmış, yaşanmış, bitmiş hikayeler, fantastik öyküler değil. Ee, yine acizane kanaatim. Bırakın alemlerin Rabbinin bizler için seçtiği ve anlattığı bu kıssaları. Ben insanoğlunun ürettiği hiçbir hikayenin bile yani bildiğimiz kurgusal metinlerin bile ee, destanlar başta olmak üzere işte o günden bugüne kadar şimdi artık romanlar, hikayeler Hiçbirinin bile demode olduğunu, bir döneme mahsus olduğunu falan düşünmüyorum yani. Evrensel olduklarını düşünüyorum büyük ölçüde yani özellikle de bir değer kazanmışsa insanlar nazarında. Ve onlardan her zaman öğrenebileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. İşte bu bakış açısıyla biz Rabbimizin kitabında anlatıldığı kadarıyla anlamaya çalışıyoruz. Efendim özür dilerim. Rabbimizin kitabında anlatıldığı kadarıyla anlamaya çalışıyoruz peygamberleri ve henüz Hz. Adem kıssasının ilk anlatıldığı yer olan Bakara suresindeyiz. Bakara suresinin 30 ve 39. ayetleri arasında anlatılıyor Hz. Adem kıssası efendim sonra Nisa suresinde bir temas var ona da değineceğim çünkü orada işte Hz. Adem'den Havva'nın yaratılması meselesi var birinci ayette. Ve Araf suresinin 10 ve 27. ayetleri arasında da yine e, Hazreti Adem'in cennette var edilişi, oradan çıkarılışı, çıkışı e, konusu anlatılıyor. E, En'am suresinden bir ayet, İnsan suresinden bir ayet ve Maide suresinden de küçük bir bölümle Habil ve Kabil'i anlattıktan sonra inşallah yani bu artık ne kadar sürer bilemiyorum. E, Hazreti Adem'i e, kendimizce yani anlamış olacağız diye düşünüyorum. İddialı bir söz oldu. Bu çabamızı yani noktalamış olacağız. Hazreti Nuh'a geçeceğiz. Peki arkadaşlar şimdi bu Bakara suresinde ve Araf suresinde de öyle ama Bakara suresinde bu kıssanın geldiği yeri de hatırlamakta yarar var. Çünkü e, kısa, özellikle Hazreti Adem kıssası, Hazreti Musa'nın mesela yaşadıkları e, Kur'an-ı Kerim'de belli yerlerde tekrarlanır. Yani aynı olay tabii birkaç farklı ifadeyle aynı olay birçok surede geçer. İşte Taha suresinde, efendim, Araf suresinde, Hud, suresinde, Maide suresinde ve Bakara suresinde mesela geçer. Hicr suresinde geçer Hazreti Adem'in kıssası. Bunlar anlatılırken arkadaşlar bağlam önemlidir derler müfessirler. Yani Kur'an'da hiçbir lüzumsuz tekrar olamayacağı için e, ve bir kıssa tekrar tekrar anlatılıyorsa e, o zaman bu kıssanın hangi bağlamda yani hangi çerçevede geldiği, o sırada, o esnada, o bölümde ne anlatıldığı ve anlatılan konunun içinde bu kıssanın, bu bölümünün nasıl bir yeri olduğunu da görmek lazım. Dolayısıyla arkadaşlar e, tefsirler... Ee, sadece böyle bir ayeti oradan cımbızla çekip alarak e, Kur'an hakkında e, doğru bir o ayeti dahi yani o çekip aldığımız ayeti dahi doğru anlamanın mümkün olmadığını bize söyler. Yani öncesi sonrası işte Kur'an'da yer geçtiği yerler bunların hepsinin bir e, anlamı vardır. Böyle e, cımbızla çekip almayı biz çok iyi biliriz arkadaşlar. E, bu e, işte medyada çok kullanılan bir yöntemdir. Yani e, birisine e, tuzak kurmak istiyorsanız tuzak kurucu dinleyiciler denir e, bu dinleyici grubuna konuşmasının içerisinden bir cümleyi çıkarırsınız o bağlamdan çıktığı anda o cümle bambaşka bir manaya bürünür. Kur'an-ı Kerim içinde bu söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla bu kıssaların nasıl bir çerçevede geldiği, başının sonunun ne olduğu, o kısın, o bölümünün neden orada anlatıldığını anlamak için de son derece gerekli. Şimdi Bakara suresine baktığımızda bu açıdan, çünkü biz e, henüz daha oradayız, ilk bölümdeyiz. Bakara suresinde de 30. ayete kadar neler anlatıldı arkadaşlar? E, müminler, kafirler ve münafıklar anlatıldı. Yani üç insan tipi anlatıldı ve ondan sonra Hz. Adem'in yaratılışı anlatılıyor e, bu 30 ve 39. ayetler arasında. Arkasından da İsrailoğullarının uzun hikayesine geçiliyor. Yani e, kısaca söylemek gerekirse insan tipleri, insan karakterleri anlatılıyor. E, ama itikadi açıdan yani inanç açısından insanların e, hangi gruplara ayrıldığı, hangi temel gruplara ayrıldığını ve bu temel grupların karakteristik özelliklerini görüyoruz. Mesela müminlerin... Temel karakteristik özellikleri gayba iman etmeleridir, görmedikleri halde iman etmeleridir, namazı kılıp zekatı vermeleri kendilerine infak edilen maldan zekat vermeleridir ve Kur'an-ı Kerim'e şeksiz şüphesiz iman etmeleridir. O da gayptır sonuçta. Gayip dediği şey nedir? Bizzat bizzat şahit olmadığınız bir şey. Yani şu önümüzdeki kitabı bize indirenin Allah olduğunu biz görmedik. Ce, Cebrail'i görmedik. Vahyin gelişine şahit olmadık. Peygamberimizle birlikte yaşayanlar bile değil mi? Bir kısmı işte Peygamber Efendimizin vahiy esnasında girdiği o haleti ruhiyeyi e, saralı dediler Peygamber Efendimiz için. Dolayısıyla bu bir gaybdır ve işte Bakara suresinin ilk beş ayeti müminleri anlatırken Kur'an hiçbir şeksiz şüphesiz Kur'an-ı Kerim'e, gayba, iman ettiklerini Allah'ın indirdiği bütün kitaplara, bütün bilgilere iman ettiklerini namaz kılıp zekatı verdiklerini söyler ve onların kurtuluşa ereceğini söyler. Arkasından kafirlerden bahsedilir. Kafirler arkadaşlar ee, kafirlerin bir numaralı özelliği kibirli ve inatçı oluşlarıdır. Aslında bu ikisi birbirinin sonucudur, doğal sonucudur. Kibirliyseniz inatçısınızdır. Yani kolay kolay fikrinizi değiştirmezsiniz. Kimsenin fikrini dikkate almazsınız. Size bir uyarı yapılmasını kabul etmezsiniz. Ee, sizi tenzih ederim de yani insan öyle olur herhalde. Şimdi nereden biliyorsun kibrin böyle olacağını denir diyebilirsiniz, aklınıza gelebilir. Hatta bir batılı araştırmacı İmam Gazali için demiş ki bu kalbin hastalıklarını o kadar detaylı ve o kadar künhüne vakıf olacak şekilde özünü ee, anlatmış ki hani bunları kendisi yaşamasaydı anlatamazdı demiş ee, Allah uzun ömürler versin çağrıcı hocamızdan duymuştum. Dolayısıyla biz de biliyoruz yani değil mi oğlunun hastalıklı hallerini işte arkadaşlar o iki ayette müminlerden sonra gelen iki ayette onlar için müsavidir kafirler için onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez asla iman etmeyecekler hiçbir uyarıyı dikkate almazlar kalpleri mühürlenmiştir onların yani vicdani. Ee, nasıl diyelim vicdani uyaranlarla ilişkileri kopmuş artık vicdanlarını duyamaz hale gelmişlerdir evet. ve e, o kalbin mühürlenmesini e, çok güzel anlatır müfessirlerimiz derler ki e, nasıl diyelim alışkanlıklar yoluyla insanın kendisine ikinci bir fıtrat edinmesi demektir kalbin mühürlenmesi demek işte kafirlerin özelliği bu arkasından da münafıklar anlatılır ve ondan sonra Hazreti Adem'in kıssasına geçilir. Hazreti Adem'in kıssasında arkadaşlar işte sizi kaç haftadır anlatmaya çalışıyoruz. Hazreti Adem'in teşrifi var. Yani meleklerden de üstün, meleklerin de kendisine hürmet edeceği, oradaki secde hürmet ve saygı secdesidir. Efendim hürmet edeceği ve bütün varlık aleminde Cenab-ı Hakk'ın, e, halifesi bu tartışmalıdır Adem Cenab-ı Hakk'ın halifesi midir? Allah, insan Allah'ın halifesi olabilir mi? konusunda çeşitli fikirler serdedilmiştir kimin halifesidir Hazreti Adem diye. E, biz o detaylara girmeyelim ama halife olarak yani ne demek bu? Yeryüzünde e, efendim hükmedecek yeryüzünde hükmedecek yeryüzünü yönetecek, yeryüzünü imar edecek e, bir halife olarak bir e, hakikati Hakkı, hakikati, adaleti, hakkaniyeti inşa edecek yeryüzünde. Bunu uygulayacak. Bütün varlıklar, yeryüzündeki, denizdeki balıklar, gökteki kuşlar hepsi insanoğlunun uygulamaları sayesinde her biri kendine düşen hakkı almış olacak. Yani buna muktedir bir canlı olarak insanı yarattı allah Teala. Önce bir teşrifi var e, Hazreti Adem'in. İşte kaç haftadır onu konuştuk. Ne dedi orada Rabbimiz yani bağlamı kaybetmeyelim diye hemen hızlıca okuyayım. Hani bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife görevlendireceğim demiş. Melekler de ona biz sürekli senin adını övgüyle anıp seni yüceltirken sen orada düzeni bozacak ve kan dökecek birisini halife olarak mı görevlendireceksin diye karşılık vermişlerdi. Allah da onlara ben sizin bilmediğiniz başka şeyler biliyorum demişti. Bu konuları çok konuştuk geçiyorum. Ardından Allah Adem'e her şeyin ismini öğretti. Bu öğretmenin ne olduğunu o isimlerin ne olduğunu konuştuk Elmalı merhumun tefsirinden de. Ve sonra da o şeyleri meleklere gösterip eğer söyledikleriniz doğruysa bana bunların isimlerini söyleyin dedi. E, Bunun üzerine melekler sen kudret ve egemenliğinde kusursuz ve eksiksizsin.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 Şimdi arkadaşlar burada da bir husus tekrar öne çıkmış oluyor. Onu da ifade edip kaldığımız yerden devam edeceğiz. O da nedir? Adem evet meleklere teşrif edilmiştir, üstündür. Yani buradaki Adem'den kasıt sadece Hazreti Adem değil, insanoğlu. Yani Hazreti Adem'den nerede bahsediliyorsa arkadaşlar orada insanoğlundan bahsedildiğini yani bütün insan cinsinden bahsedildiğini bilelim. Hz. Adem hakkında bize ne anlatılıyorsa bunun aslında bizim bizi anlattığını, bizi bize bizi anlattığını, bizim ilk yaratılışımızı anlattığını, türümüze ait, cinsimize ait özelliklerimizi Cenab-ı Hakk'ın bize anlattığını bilelim. Efendim e, neyle üstün geldi bu, e, bu mahluk meleklere? Melekler itiraz ettiler sonra e, kabul ettiler üstünlüğünü. Neyle üstün geldi arkadaşlar? İlimle yani bilgiyle üstün geldi. E, i̇nsanoğlunu bütün mahlukata üstün kılan ve yeryüzünü imar etmesini de e, o vas kendisine borçlu olduğu o vasıf bilgidir arkadaşlar. İmar... İnşa, imar, efendim, idare, yönetim, değil mi? Elm Allah'ım, yazıcı çok güzel şeyler söylemişti orada. Hep o yöneteceğin varlıkların bütün özelliklerini bilmeni gerektirir. Onları yerli yerinde kullanman, adaletle hükmetmen, hiç kimsenin hakkını kimseye yedirmemen, efendim, her şeyi yerli yerince kullanman için onların her birinin niteliklerini, özelliklerini bilmen gerekir. Mesela buradan şimdi bizim günlük hayatımız için çıkaracağımız ders nedir? Siz en küçük bir birimin de başında olsanız, mesela bir evin başındasınız, o evi yönetiyorsunuz. Bu evde bir yaşlı varsa, onun özelliklerini, yaşlılığın nasıl bir şey olduğunu, oradaki işte psikolojisini, maddi fiziki ihtiyaçlarını, şimdi işte bir bebeğin, bir delikanlının, bir gencin, işte bir yetişkinin orta yaş şey işte yaşınız kaçsa, eşinizin o yaş dönemindeki özelliklerini bilmeniz, biyolojik özelliklerini, içinden geçtiği psikolojik dönemi bilmeniz gerekir ki onların her birine ihtiyaçları doğrultusunda hak ettikleri şekilde davranabilin. Yani bilgi arkadaşlar yönetmenin, idare etmenin, hilafet etmenin orada efendim hilafet etmenin en önemli temel şartıdır. Onu görmüş oluyoruz mesela bu kıssada. Sonra geldik efendim 34. ayet-i kerimeye. Ee, tekrar bir başka perde, bir başka sahne açılıyor olayda. Ee, yine bir zamanlar biz meleklere Adem'i saygıyla selamlayın demiştik. Secde edini böyle e, çevirmişler. Yani ayetin metnine baktığımızda, efendim e, nerede? وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا۪يكَتِسْ li لِآدَمَاۜ Biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. فَسَجَدُواۜ Secde ettiler illa iblis. Sadece iblis hariç, iblis dışında hepsi secde ettiler. Eba yüz çevirdi bu emre uymaktan iblis. Stekbara kibirlendi arkadaşlar. Ee, kibir hep söylüyorum yeri geldikçe şeytandan bugüne kadar bütün inkarcıların az veya çok temel kişilik özelliğidir. Bu yüzden kibir kalbinde zerre kadar kibir olan cennetin kokusunu bile alamayacaktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok dikkatli olmamız gereken bir husustur kibir. Yalnız arkadaşlarımızdan bazen şahit oluyordum. Özellikle yüz yüze eğitimlerde böyle daha çok kişisel sorunlarını insanlar anlatma fırsatı buluyorlar. Onu dinlerken insanları şunu fark ettim. Kibre düşmeyeceğim diye yani bu aman kibre düşerim korkusu bazen insanın o e, üzerinde duracağı kişiliğini üzerine inşa edeceği temel güveni de yok edebiliyor. Sakın ha böyle bir e, hataya düşmeyelim arkadaşlar. E, bir insanın kendisi hakkında hüsnü beslemesi, ben bunu yapabilirim demesi, işte benim yeteneğim var bu konuda demesi kendi kendine yani e, efendim. Allah bana bir kapasite vermiş, bir imkan vermiş, bir güç vermiş demesi, bunu görmesi, bunların farkında olması gerekir bir defa şükredebilmek için. Arkadaşlar şükredebilmek için nimetin farkında olmamız gerekir. Nimetin farkında olmadığımız zaman çoğu kez biz şükrü ihmal ediyoruz. Dolayısıyla yani hiç nimet verilmemiş gibi davranmak, kibre düşmeyeceğim diye isabetli bir yol değil. Bu neden kaynaklanıyor? Bu acizane kanaatim kibirle bu özgüven mi diyeceğiz işte artık ona kendine güven mi, yaratıcısına güven mi diyeceğiz, kendinin farkında olmak, farkındalık mı diyeceğiz çeşitli isimler verebilirsiniz. Bunlar arasındaki farkı teşhis etmekte isabetli davranmamamızdan kaynaklanıyor. Yeri geldikçe hep söylüyorum yine tekrar edeyim. Çok gerekli çünkü insanın kendisi hakkında hüsnü zam beslemesi kibir değildir arkadaşlar. Kibir insanın başkalarını hor görmesidir başkalarını hor görmediğiniz sürece kendiniz hakkında hüsnü beslemez. beslemeniz. Yani Rabbim bana çok nimet verdi. Rabbim elhamdülillah nasıl işte aklımız çalışıyor. Hayal, sağlıklıyız. Ayaktayız. Bak maddi gücümüz var. imkanlarımız var. Bunları düşünmek bunların bilincinde olmak bir defa şükretmek için Allah'a kulluk etmek için ve bu nimetlerden dolayı hesaba çekileceğimizi idrak etmek için yani sorumluluğumuzu üstlenebilmek için bu nimetlerin bize, bize yüklediği sorumluluğu üstlenebilmemiz için de gerekli. Kibir nedir? Burada işte şeytanın yaptığı kibirdir. Gerçi burada o mukayese çok fazla yok. Efendim e, onu göreceğiz. Araf suresindeki bölümde göreceğiz. Burada şeytanda konuşulmuyor yani sen niye secde etmedin falan o konuşma burada geçmiyor. E, orada Araf suresindeki bölümde göreceğiz. Diyor ki ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten onu topraktan yarattığın Toprak ateşten üstündür. O halde ben ondan üstünüm. Yani o çıkarım var ya felsefede tümden gelim denir. Evet efendim böyle iki doğrunun arasında bir yanlış sıkıştırıyor. şey Şeytan Hazreti Adem'e secde etmemesini açıklarken onu orada konuşuruz. Şimdi arkadaşlar işte ayetin metninde geçen secde ifadesine bizim müfessir mealimizin yazarı Selamlayın, Adem'i saygıyla selamlayın diye çevirmiş. E, hatta orada bir dipnotta kendisi de açıklama yapmış arkadaşlar. E, i̇blisin dışında hepsi selamladılar. İblis arkadaşlar e, şeytan, şeytan cinsinin nasıl diyelim atasının ismidir. Yani iblis bir özel isimdir bir bir varlıktan bahsediliyor burada. Bir türden, bir cinsten bahsedilmiyor. Şeytan bir cin, şeytan cins ismidir. İblis ise o cins içerisinde, o tür içerisinde bir bireydir. Onu meleklerden değil cinlerdendir. Yani "Ke'neminel cinne" Kur'an-ı Kerim bize bunu açıkça söylüyor. Cinlerdendir. meleklerle birlikteydi o sırada. Artık onu bilemiyoruz yani o konuda bir Kur'ani bir bilgiye sahip değiliz hani bazıları diyor ki işte o kadar ilerlemiştik ki o kadar çok ibadet etti veyahut da yükseldi ki Allah katında efendim meleklerin arasında yaşıyordu diyorlar efendim olabilir çünkü bunu yalanlayacak veya doğrulayacak bir bilgiye sahip değiliz efendim yalnız şunu biliyoruz o secde emrine o da muhatap oldu. Ve İblis yüz çevirdi ve secde etmedi. Gururlanıp kibirlendi ve nankörlerden oldu. Ve biz ona, şimdi 35. ayete geçiyor. Ey Adem dedik sen ve eşin cenneti mesken edinin. Yani burada o şeytanın kovulması, lanetlenmesi onlar anlatılmıyor. Tekrar sadece şeytanın secde etmediği bilgilen bilgisi verildikten sonra tekrar Adem'e dönüyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, Ey Adem sen ve eşin cenneti mesken edinin orada dilediğiniz şeyden bol bol yiyin. Mesela burada öyle sorular geliyor ki insanın aklına arkadaşlar. Yani bir dakika Havva nereden çıktı? Yani şu anda bir tek Adem yok muydu? Sen ve eşin yani bu kaç aradan ne kadar zaman geçti? Ee, i̇şte Nisa suresinin başında göreceğiz. Ee, Havva Adem'den mi yaratıldı? Yani öyle olduysa bu ne kadar sürdü yani bu arada ne kadar zaman geçti bunların çoğu bizim için gaybı taşlamaktan başka bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Ee, yani üzerinde söz söylemememiz gereken ama aklımıza takılan fakat bize faydası olacak bir bilgi olmadığı için yani bizi ilgilendiren ve bizim hayatımıza dair bilmediğimiz takdirde hata edeceğimiz yanlışa düşeceğimiz bir yönü olmadığı için de ee, üzerinde durmanın bizi bir yere götürmeyeceği sorular bunlar biz ona ey Adem dedik sen ve eşin cenneti mesken edinin orada dilediğiniz şeyden bol bol yiyin sadece şu ağaca yaklaşmayın mesela burada da müfessirler bu cennet e, bizim yani tırnak içinde cennet dediğimiz ıslahi anlamdaki işte öldükten sonra gideceğimiz mükafat yeri olarak bildiğimiz cennet mi yoksa bu bir bahçe mi Yeryüzünde bir bahçe niye? Çünkü cennet kelimesi e, cinle aynı kökten geliyor arkadaşlar. Görünmez demek cin biliyorsunuz. E, cennete niye aynı kökten gelen bu isim verilmiş? E, bitkiler toprağı, örtmüş toprağı görünmez hale getirmiş olan bahçelere. Yani çok gümrah, çok e, verimli, e, yemyeşil e, efendim, bahçelere verilen bir isim. E, cennet kelimesi eğer sözlük anlamı kastediliyorsa burada belki de bu e, bildiğimiz cennet değil işte herhangi bir dünyada herhangi bir bahçeydi e, diyenler de var onu da nereden e, bu yorumu yapıyorlar çünkü diyorlar ki orası cennet olsaydı orada bir mükellefiyet olmazdı işte bir kural koyuyor allah Teala şu ağaca yaklaşmayın diyor. E, sadece şu ağaca yaklaşmayın diyor. Ben e, dediğim gibi biliyorsunuz işte bu konularda çok garantici bir yol izliyorum. Yani ne o ne o ne reddediyorum ne kabul ediyorum e, bu yorumları arkadaşlar. E, fakat her zaman cumhurun gittiği yoldan gitmekte fayda var. Ümmetin çoğunluğunun yani ulemanın çoğunluğunun e, fikrine göre bu bildiğimiz cennettir efendim ve orada da e, bir hayat başlamıştır Hazreti Adem için ve onlara mahsus olmak üzere bir kural vardır. Sadece şu ağaca yaklaşmayın yoksa kendi kendisine zulmedenlerden olursunuz diyor Rabbimiz. E, mesela buradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? E, bugün arkadaşlar şöyle biraz... Konumunu değiştirin müsaadenizle. Bugün yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de kuralsız bir hayata her şeyin serbest olduğu, insanın canının istediği her şeyi yapabildiği hiçbir sınır olmayan bir hayatın arzulanmasıdır. Ve e, mesela işte az önce bahsettiğim o Nuh tufanının bugünkü karşılığı dediğim imansızlık ve dinden uzaklaşma cereyanları temelin temel sebeplerinden bir tanesi budur. Bohem bir hayat. Yani ben hiçbir şeyin kaygısını taşımayacağım, e, işte bir şeylere uyacağım, bir kurallara uyacağım diye bir şey olmayacak, üzerimde bir sıkıntı, bir yük olmayacak diye. Hatta yani haddimi aşarak ben postmodernizm konusunda da böyle biraz zihninde çok kuşkular ve rahatsızlıklar taşıyan biriyim. Umarım onları da çözerim yani çünkü dünya oraya doğru gidiyor. Modernizm sonrası dönemde ona hakikat sonrası çağ da deniyor. Arkadaşlar bütün insanların aradığı, insanların dışında bir hakikatin olmadığı, ee, ya hakikatin her birimizin kendi içinde olduğu mesela bu, bu o kadar parlak ifadelerle söyleniyor ki bunlar inanın böyle benim gibi yani şu anda karşınızda duran benim gibi tanıdıklarım bile bu sözleri birbirlerine aktarıyorlar işte postlar yapıyorlar e, whatsapp'tan gönderiyorlar falan acaba diyorum yani ne gönderdiklerini düşünüyorlar mı burada ne söylendiğini düşünüyorlar mı işte hakikat senin içinde falan sen herkesin hakikati kendine falan gibi arkadaşlar işte bütün bunlar yani bir dışa, bizim dışımızda uymamız gereken, aramamız bulmamız gereken ve ona göre hesaba çekileceğimiz bir hakikat yok. Herkesin hakikati kendisine herkes kendisini nasıl hissediyorsa onun için doğru olan o. Efendim duygularımız bize her konuda rehberlik edebilir gibi böyle iddialı ve ee, i̇nsanın bana sorarsanız e, büyük ölçüde yani ağırlıklı olarak nefsini merkeze alan, merkeze alan, kutsayan e, ve hatta işte bizim e, İslam terbiyesine göre sıkıntı olarak gördüğümüz hiçbir şeyi sıkıntı olarak görmeyen bir yaklaşım e, söz konusu. E, ben işte bu kısmın bu, kısmın, bu bölümünde... Ee, o cennet hangi cennet olursa olsun Hz. Adem'in yerleştirildiği düşünün yani her şey bol bol sadece iki kişisiniz yani e, inanılmaz mükemmel bir ortamdasınız bütün ihtiyaçlarınız sizin için düşünülmüş yani ayıp kusur günah hata hiçbir şey yok orada. O kadar ki işte kısmının farklı yerlerdeki ifadelerinden anlayacağız. O kadar ki çıplaksınız ve onu bile fark etmiyorsunuz. Yani o kadar böyle tabiatla, doğayla o yaratılan temiz, saf, masum halinizle uyum içindesiniz. O hiç bozulmamış yani. Hiç bozulmamış fıtratınızlasınız ve size bir tane kural konulmuş. O bir ağaç türü müydü yoksa tek bir muayyen bir ağaç mıydı onu da bilmiyorum. Ama e, efendim muayyen bir ağaç olduğu kanaatindeyim. Şimdi tekrar ayetin metnine bakayım. Efendim hadihiş şecerete şu ağaca dendiği için tek bir ağaç olduğunu düşünüyorum. Şu ağaçtan yemeyin diyor. İsterse tür olsun arkadaşlar. Şu işte ne bileyim ceviz yemeyin diyor mesela işte onun dışında her şeyi yiyebilirsiniz diyor. veya da şu ağacını ağacından yemeyin diyor. Ee ama insanoğlu biliyorsunuz işte o kurala uymadı. Şimdi onu konuşacağız. Ee Ayet-i Kelime'de 34. ayette İblis dışında hepsi saygıyla selamlamıştı Hazreti Adem'i. O ise gururlanıp kibirlenmiş eba vespekbera ve kane minel kâfirîn. E, gururlanıp kibirlenmiş ve nankörlerden olmuştu demiş mealimiz. Halbuki e, şey değil yanlış değil doğru küfürün e, anlamlarından bir tanesi de nankörlüktür. Ama ayetin metninde kafirlerden olduğu ifadesinin geçtiğini bilelim. Hem inkar anlamında hem de nankörlük anlamında kullanılabilir. Elmalı Hamdi Hazır Merhum bu ayetin tefsirinde diyor ki İblisin sebebi küfrü yani İnsan bir emre itaat etmeyince kafir olur mu? Çünkü e, Hazreti Adem'e secde edin dedi Rabbimiz. İşte bütün melekler secde ettiler, iblis secde etmedi ve eba Vestetbara ve stekbera ve kâne kafir. Emre uymadı, kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblisin sebebi küfrü diyor Elmalı Merhum. Yalnız emre itaat etmemesi değil onu beğenmemesi. İşte bunu Araf suresindeki açıklamadan göreceğiz. Çünkü niçin secde etmedin diye ona sorduğunda Rabbimiz ene hayrum min, ben ondan daha hayırlıyım diye istikbar ederek yani kibir göstererek kendini kendi kıyasıyla intikad etmeye kalkmıştır. Buna Kendi kıyasının sonucuna bağlı kalmıştır. Yani bir tarafta Allah'ın emri var, onun tercihi var ve tabii ki ee, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir emri ve tercihi sebepsiz hikmetsiz değil orada gördüğü bir bildiği gördüğü demeyelim yani bildiği çünkü kendi öyle var etti orada bildiği bir üstünlük var ve ona e, diğer mahlukatın o mahlukat içerisinde en şerefli olan meleklerin ve içlerinde olduğu için de şeytanın o üstünlüğü kabul etmesini istiyor. Cenab-ı Hak onlara yani nasıl diyelim varlığın düzenini öğretiyor aslında burada. Varlığın düzenini öğretiyor. Yani siz mesela evinizi yerleştiriyorsunuz veyahut da vardır benim de böyle başıma geldi bazı zamanlar. Mesela bir kıymetli bir eşyanın kıymetini bilmiyorsanız farkında değilseniz yani öyle bir fincanım vardı birisi hediye etmişti. Çok kıymetli bir şeymiş sonradan anladım ben onu ama ben onun kıymetini bilmediğim için bulaşık makinesine koymuşum efendim her gün kullanmışım falan sırları mırları döküldü ondan sonra da kırıldı gitti. Bu neden işte kıymetini bilmediğin için allah Teala da mahluk yani bu şuna benziyor mesela diyelim ki birisi bana en baştan deseydi ki bak bu fincanlar böyle işte şunlar çok kıymetli bunların elde yıkanması lazım günlük kullanmamak lazım falan deseydi değil mi ben o fincanı daha özenerek muhafaza edecektim. Aynen onun gibi Cenab-ı Hak da bütün mahlukatı yarattıktan sonra o mahlukatın içinde yeni bir varlık var ediyor ve onun yerini diğerlerine öğretiyor. Kıymetini ve yerini. İblis bunu reddediyor. Reddediyor. Ve reddederken de yani şöyle demiyor. Yani bir affet ne olur. İşte kusuruma bakma. Ben yapamadım ya. Yani boyunu eğmedim ben Adem'e. Yani rahatsız etti beni falan demiyor. Yani bu benim yanlışım, benim zaafım. Ben burada bir hata ettim demiyor. Öyle bir şekilde ifade ediyor ki yanlış ya sen yanlış yaptın diyor yani <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a. Ben neden secdi ediyim ki benden daha düşük seviyedeki birine diyor? O benden daha düşük seviyede diyor. İşte buna işaret ediyor. Elma Allah'ım diyor. Bu da, kibir olan da budur diyor. Ve bununla ilgili Saat Suresinin 74 ve 76. ayetlerini de efendim e, delil olarak gösteriyor. Hemen size buradan onları aktarmak istiyorum arkadaşlar. Ademizle, onun. Ah. Saat suresi 74-76 Diyor ki Meleklerin hepsi topluca onun önünde saygıyla selamladılar Ancak iblis buna yanaşmadı O büyüklük duygusuna kapıldı Ve böylece inkarcılardan oldu Yani kibrin insanı inkara götürdüğüne bu kısa her nerede geçtiyse Kur'an-ı Kerim'de bir delil teşkil eder arkadaşlar. Allah ey iblis dedi benim bizzat kendi yarattığım yani ben biliyorum bu varlığı ben yarattım. Bizzat kendi yarattığım birisine saygı göstermekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük duygusuna mı kapıldın yoksa sen kendini çok yüce birisi mi sanıyorsun? İblis dedi ki ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yaratmıştın oysa onu balçıktan yarattın. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar e, iblisi küfre düşüren Cenab-ı Hakk'ın huzurundan kovulmasına ve lanetlenmesine sebep olan şey e, emre itaatsizliği değil emri gereksiz görmesi, lüzumsuz görmesi. Şimdi e, her emri lüzumsuz görmek insanı dinden çıkarır mı? Eğer öyleyse bugün pek çok insan değil mi adı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma ama dinden çıkmış olmaz mı? Yani buna ne gerek var, şuna ne gerek var e, demiyor mu? Çevremizdeki insanlar, sorgulayanlar e, bu konuya nasıl bakmalıyız? E, arkadaşlar herhangi bir akait kitabını açtığınızda imanın şartlarını sayar. İmanın şartları 6 tanedir. Onu bile tartışma konusu yapıyorlar ama işte üzerinde ittifak edilen altı tanedir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, efendim ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye, kaza ve kadere iman etmek. Peki bunlara inandınız. Yani bir insan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete ve e, kaza ve kadere iman etti. Bu iman geçerli mi? Bir de imanın sıhhatinin şartları vardır. Yani sizin bu inancınızın geçerli olması için de şu üç şartı taşımış olması gerekir arkadaşlar. Bunlardan birisi inanılacak şeylerin tamamına iman etmektir. Yani siz kitaplara iman ettim ama ben faizi efendim çok faiz yasağını çok saçma buluyorum. Böyle şey olur mu canım faizsiz ekonomi olur mu? yani Allah'ta niye yasaklamış, çok gereksiz falan haşa dediğiniz zaman arkadaşlar kitaplara imanın dışına çıkmış oluyorsunuz. Çünkü kitaplara iman etmek demek Allah'ın indirdiği kitapların doğruluğuna iman etmek demek. İkincisi arkadaşlar küfre açıkça delalet eden başka türlü yorumlanamayacak bir ifade ve davranışta bulunmamanız gerekir. İmanın sıhhatini şartlarından ikincisi. Budur. Üçüncüsü de bu imanın ikrah altında olmaması gerekir. Yani imanın kendi özgür hür iradenizle ve son nefes gelmeden olmuş olması gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar... E yani her şeye inandığı halde bir şeyi gereksiz lüzumsuz gördüğünde o emri işte tam şeytanın yaptığı şeydir bu. Ama siz gene de hiç kimseye kafir oldun demeyin. Böyle yapmak kafir insanı kafir yapar demeyin. Fakat bilin böyle yapmak insanı dinden çıkarır arkadaşlar. Allah'ın açık tartışılmaz bir emrini lüzumsuz gereksiz görmeniz. Yalnız bu tekfir konusu o kadar ciddi bir konudur ki. Ee, şöyle bir e, rivayet var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir insan bir Müslüman kardeşliği bir Müslüman bir Müslümanı tekfir ederse yani kafir oldu derse fakat o kişi kafir değilse o tekfir kişinin kendisine döner aynen beddua gibi arkadaşlar bu bakımdan bu çok tehlikelidir ee, hiç kimse için böyle bir şeyi kullanmayın ben Müslümanım diyen hiç kimseyi, hiç kimseyi tekfir etmeyin mesela şimdi Şimdi değil epeydir bir moda var bu tarih boyunca da e, olmuştu hariciler yapmışlardı. Şimdi de neoselefiler bunu yapıyorlar arkadaşlar. Mesela herkese müşrik oldu diyorlar. Yani şöyle yaptı işte himmet istedi müşrik oldu. Birinin mezarını ziyaret etti müşrik oldu. Şuna çok saygı gösterdi müşrik oldu. Yani bazı davranışlar haddini aşabilir. Dinen yanlış olabilir. E, ama hemen müşrik oldu mu yani onda tanrısal bir güç görüyor mu yani. Onu Tanrı'nın ortağı olarak görüyor mu ee, o insan? Dolayısıyla yani insanı şirke düşüren halleri bilin. insanı küfre düşüren halleri bilin. insanı münafık yapan özellikleri Kur'an-ı Kerim'de kaç tane özellik sayılıyor? Nisa suresinde, Tevbe suresinde, Münafikun suresinde, Bakara suresinde inanılmaz detaylar var münafıklarla ilgili. Bunları bilin. Arkadaşlar insan, insan nasıl davranırsa münafık olur, nasıl davranırsa müşrik olur, nasıl davranırsa kafir olur bunları bilin ama bunları kendiniz o hallere düşmemek için, kendinizi o durumlardan korumak için bilin, sakın ha başkalarını yaftalamak için bunları kullanmayın arkadaşlar son derece tehlikelidir. Bu bakımdan mesela şimdi e, söylesem mi bilemiyorum bazen öyle şeylerle insan e, karşılaşıyor ki arkadaşlar yani okuyorsunuz bir dini metni bir kitabı Bu işte bir tefsir olabilir hadis kitabı olabilir başka bir e, dini bir kaynak olabilir yani orada yazan bilgi bu bir fetva olabilir arkadaşlar yazan bilgi yanlış anlamayın bakın sakın akşam vakti tırnak içinde nefsinizin hoşuna gitmez. Hiç kimsenin nefsi kural konulmasından, fedakarlık istenmesinden kendisinden hoşlanmaz. Peki yaklaşımı nedir kişinin? Yani benim de nefsim var arkadaşlar. Ben şey miyim? Nefissiz miyim yani? Bizim hepimizin nefsi var. Ve o nefis Gerçekten baz, mesela bazı şeylerden hoşlanmıyor. Şimdi niye ifşa edeyim herkesin önünde? Pek çok şeyden hoşlanmıyor nefsimiz. Yani ibadetten taattan, sınırlara riayet etmekten, gece kalkmaktan, az yemekten, az konuşmaktan ne bileyim yani kazancını kazanmışsın, nefsin için sınırsızca harcamayacaksın yani hem kazancından sorumlusun hem harcamandan sorumlusun dine göre. Bunlardan hoşlanmıyor nefsimiz işte onları ne zamanki müdafaa etmeye başlarsak, haklı görmeye başlarsak, onlara yönelik emirleri gereksiz görmeye başlarsak o zaman itikadi açık. Bir tehlikenin içine girdiğimizi, şeytani bir yola girdiğimizi bilelim. Arkadaşlar kendi kendimizde bu süzgeç mutlaka çalışsın. Fakat bu söylendiği kadar kolay değil. Bu süzgeç her zaman çalışmıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü içimizde 50'ye yakın savunma mekanizması. Ha bu arada Ahmet Saim Kılavuz'un İman Küfür Sınırı isimli kitabı arkadaşlar bu tek meselesi ve insan ne zaman dinden çıkar, ne zaman işte imanın korunması için gerekli şartlar nelerdir vesaire. Or, on, o Yani bu konuyu en güzel anlatan kitaplardan bir tanesidir. Okumanızı tavsiye ederim. Daha geçen de bundan işte yaklaşık bir sene kadar önce böyle bir tekfir meselesi yüzünden çok ciddi bir sıkıntıya girdim bir çalışmada. Arkadaşlar ben tekfir edemeyiz, ben kimseyi tekfir edemem. Böyle birini dahi tekfir edemem dedim yani böyle çok e, yanlış yolda giden birine. Ondan sonra nasıl yani falan dediler. Beni e, şey işte yoksa sen de mi e, şöylesin falan dediler. Bunun üzerine tekrar teyit etme ihtiyacı hissettim ve din işleri yüksek kuruldan Ahmet Yaman hoca'yı arayıp sordum. E, elhamdülillah doğru bir e, yaklaşım sergilediğimi öğrenmiş oldum. Arkadaşlar o kitapta da göreceksiniz kural şudur. Bir insanda 100 tane Birim olsa imanla ilgili. Bunlardan 99 tanesi küfre delalet etse, sadece bir tanesi imana delalet etse, yani birine bakıyorsunuz 99 tane küfür alameti var, bir tane de iman alameti var. Biz o insanın mümin olduğunu, kendisi de ben müminim dediği sürece, ben Müslümanım dediği sürece, ben Hristiyanım, ben kafirim, ben ateistim, ben agnostikim falan demiyorsa... Ben Müslümanım diyorsa biz o insanı Müslüman kabul etmek durumundayız. Durumunu Allah'a bırakırız. Çünkü bizim hiç kimsenin imanı hakkında karar verme gibi bir sorumluluğumuz yok. Aman arkadaşlar bu konuya dikkat edelim. Niye öğreneceğiz? Tekfir özelliklerini kendimizi o akıbete düşmekten muhafaza etmek için. Efendim meleklerin Secdesi kendi hakikatleriyle mütenasip olarak mülahaza edilip hasbel halife olan hasbel halife Adem'e bu emri ilahi bir bir ı fiili halinde telakki eylemek daha muvafıktır. Yani melekler diyor Cenab-ı Hakk'ın emrine imtisalen Adem'e mesele etmişlerdir. Aynen arkadaşlar bizim Kabe'ye secde etmemiz gibi. Bu Kabe konusunu da konuşuruz inşallah bir vesileyle. Arkadaşlar geçen de bir yerde sordum size de sorayım. Cenab-ı Hak bize deseydi ki yeryüzünde benim için bir bina seç Bir bina seçin. Oraya Beytullah diyeceğim. Siz karar verin ama neresi olsun bu bina? Orası Beytullah olacak Allah'ın evi olacak ve orayı hac edeceksiniz. Orayı ziyaret edeceksiniz. Benim Gücümü, kudretimi görmek ve bana yakın olmak için deseydi. Arkadaşlar Kabe'yi seçer miydiniz? Mekke'yi ve Kabe'yi seçer miydiniz? Bakın Allah'ın seçimi bizim seçimlerimizden ne kadar farklı. Tamam mı? Tabii ki Kabe'yi çok seviyoruz ama Allah seçtiği için. Peygamber Efendimiz... Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı yüzyılda gene aynı ahlak ve karakterle yaşasaydı fakat son peygamber olarak seçilmeseydi, biz Muhammed diye birini tanımış olacak mıydık? Yani imanınızın arkadaşlar ne kadar değerli olduğunu, insanın imanı olunca aynen şu işte Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'i e, takdim etmesi gibi meleklere ve meleklerin anlaması gibi hani o hiyerarşiyi, yaratılıştaki hiyerarşiyi insan Allah'a iman edince Allah'tan gelen bilgi sayesinde çünkü insanlığın Allah'tan gelen bilgi olmaksızın yani vahiy olmaksızın bir tek anı bile geçmemiştir yeryüzünde. Geçmediği için insanın kendi icadı zannettiği, kendi buldu zannettiği, kendi ürettiği zannettiği bütün o fikirlerin, medeniyetlerin, kültürlerin, felsefelerin hepsinin temelinde vahiy vardır, arkadaşlar. Çünkü vahyin olmadığı bir an yok insan aklının işleyişinde, ilk insandan itibaren. Dolayısıyla arkadaşlar, meleklerin Adem'e secdesi Allah'ın emrine. Bir boyun eğme, bir itaattir. Adem'e tekrim fakat Allah'a ibadettir diyor Elmanlı Ham yazın. Adem'e tekrim yani onun makamını, mevkini, kera, e, e, nasıl diyelim, kerametini kabul etmek, makamını, mevkini kabul etmek ama e, aslında Allah'a ibadet. Dolayısıyla... Buradan çıkan sonuç arkadaşlar hiçbir insan alemde asalet davasıyla kendi hesabına yaşamaya çalışmamalı. Büyük bir cemaati huvvet halinde yaşamalı. Çünkü biz oradan alıyoruz yani insan oluşumuzdan alıyoruz e, aldığımız bütün özellikleri ve diğer insanlarla birlikte. E, yani şöyle düşünün bazen ben de düşünürüm mesela tek başınıza olsaydınız arkadaşlar yeryüzünde. Yani e, ömrünüzün yarısı, yarısından fazlası, belki tamamı çok sıradan ihtiyaçlarınızı karşılamak için geçecekti. Yani ayakkabı yapmak, bir tane ayakkabı yapmak mesela ne kadar zaman? Bir hayvanı allayacaksın derisini yüzeceksin, onu dikeceksin, işte giysi yapacaksın, ev yapacaksın kendine. Bir düşünün yani bütün kullandığımız malzemeleri hayatımızı sürdürmek için. Dolayısıyla biz insanlık olarak birbirimizin aynen iki ilim birbirini yıkaması gibi birbirimizin ihtiyaçlarını görerek hem hem birbirimizin bilgisinden tecrübesinden düşüncelerinden efendim e, zevklerinden istifade ederek bir terakümle ilerleyebiliyoruz. Ve yaşamak için kendi hükümlerini değil Allah'ın ahkamını tatbik etmeli. O zaman melaikenin de kendisine hizmet edeceğinden ümit var olmalıdır. Ne zaman ki kendi davasını, kendi hesabını yani ben, ben demeyi bırakır, bütün insanlık ailesiyle kardeş olarak Yaşar ve her bir insanın da kendisi gibi Allah katında değerli olduğunu her bir insanın da Adem mesabesinde olduğunu görür ve o her bir insanın ürettiği ortaya koyduğu bütün o maddi manevi e, kültürlerden, bilgilerden, efendim uzattan bereketlerden istifade eder, alçakgönüllü bir şekilde, işte o zaman bütün meleklerin de kendisine hizmet edeceğinden ümit var olur insan. Fakat bundan iba ve istikbar eden de yani benim kimseye ihtiyacım yok. Alak suresinde de anlatıldığı üzere innel insan elayatga. İnsan ne zaman benim kimseye ihtiyacım yok. Kimsenin aklına, bilgisine, işte beni yönlendirmesine, bana rehberlik etmesine ihtiyacım yok. Benim doğrularım, benim fikirlerim, benim düşüncelerim bana yeter derse arkadaşlar o zaman da iblisin etbağından olacağını unutmamalıdır diyor. Ve Saat suresinin 73. ayet kelimesinden de öğrendiğimize göre diyor. Efendim secde emri, Adem'e ruh üflendikten sonra olmuştur. Yani Adem'in o secde Adem'in biyolojisine değil fiziksel varlığına değil ona üflenen Allah'ın ruhundan bir soluk olan ruhuna olmuştur diyor. Elm Allahım Hazır bunu da bize hatırlatıyor. Bu arada arkadaşlar yaratılışla ilgili hmm, onu şimdi nereden bulsam. Meridian gece gönderirim ya da bu postun altına e, onu not ederim. Teoman Duralı Hoca'nın bir makalesi var arkadaşlar. 40 küsur sayfa. Kutat Kubilik Dergisi'nin ilk sayısında. Kutat Kubilik Dergisi'ni bulursanız e, yazınca Google'a çıkıyor. Onun birinci sayısına ulaşın. Ulaşılıyor PDF olarak var. Efendim, orada Teoman Duralı Hoca'nın 40 küsur sayfalık bir makalesi, ahlakla ilgili bir makalesi var. Göreceksiniz o insanın ilk yaratılışından işte daha sonra ürettiği bütün bilgiler, o biyolojik yapısı beşer olmakla insan olmak arasındaki fark. İşte burada da e, melekler beşere secde etmediler, insana secde ettiler. Beşer bizim maddi, fiziki, biyolojik yönümüzdür. İnsan ise ona ruh üflendikten sonraki e, yapımızdır karakterimizdir efendim e, bunu da hatırlatmış olalım böylece <gülüyor> arkadaşlar çok özür diliyorum sizden ya e, ilerleyemiyoruz bir türlü meridyen genç ne yapacağız e, artık idare edeceksiniz beni e, sadece bir ayet okuyabildik e, bakara suresinden 35. ayetin e, tefsirine bile bakamadık İnşallah ona da hızlıca bak e, bakarız Efendim, mesela diyor ki şu anda vakit varsa bir iki bir şey daha ekleyeyim belki oraya geçeriz en azından e, şu ağaca yaklaşmayın dedi ya 35. ayette bu e, ifade şunu gösterir ki diyor Elmanlı Hamdi yazı hilafeti Ademiye mutlak değildir yani Allah senin yeryüzünde halif kıldı senin ağzından çıkan her söz kanunu olmayacak. Senin her istediğini yapabileceğin bir hilafet değil bu. Sınırları olan, kuralları olan, vahyin rehberliğinde, vahyin kontrolünde bir hilafettir. Ve bunu tecavüz, bu haddi mahsusu yani bu çizilmiş olan sınırları tecavüz etmek, aşmak zulümdür. Bu haddi tayin eden şecere nedir? Ne ağacıdır bu? Biz o ağacı tayin edemeyiz. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki diyor, ondan yemek yani Allah'ın sınırlarını ihlal etmek arkadaşlar. Allah'ın çizdiği sınırları ihlal etmek, niyabeti unutmak ve asalet davasına kıyam etmek anlamına gelir. Yani senin orada vekaleten bulunduğunu, buranın gerçek bir sahibi olduğunu, yani şöyle düşünün, evinize birisini misafir ediyorsunuz siz yokken ama mesela bir dolabı kilitlemişsiniz. Diyorsunuz ki burayı, burası bana özel, burayı kullanmayın diyorsunuz, diğer her yeri kullanın diyorsunuz ama o dolabın kapısını kırıyor ve e, o dolabın içini de kullanıyor bu işte bu evin sahibi benim buna kalkışmaktır asalet davasına kalkışmaktır orada niyabeten yani bir naip olarak bir vekil olarak bulunduğunu Unutmaktır. Bu da insanın fıtratı asriyesinden değil şeytanın ile başlamıştır. Ee, onu göreceğiz. Efendim şeytan propaganda yapıyor. Araf suresinde gelecek, Taha suresinde gelecek. Ee, Hazreti Adem'i ve Havva'yı cennetten çıkarabilmek için o ağaçtan yemeleri gerektiğini biliyor. O ağaçtan yiyebilmeleri için de onların en zayıf noktaları olan Ölüm korkusu, insanoğlunun en zayıf noktası olan ölüm korkusu ve ölümsüzlük arzusunu kullanıyor şeytan. Bunları hep göreceğiz yeri gelince. Efendim ve bundan dolayı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar Hübbü dünya ra'su kulli hati etin buyurmuş. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. İnsanın bütün hataları dünyayı sevmekle başlar. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya sevgisi de bugün her taraftan körüklenen ve pek e, efendim itibar edilen bir e, özellik gibi. Buna da dikkat edelim. bu dünya nedir? Yani biz işte yaşadığımız dünyayı, buradaki coğrafyayı Allah'ın yarattığı nimetleri, güzellikleri sevmeyecek miyiz? Bunların farkında olmayacak mıyız? Tabii ki olacağız. Ama Hübbü e, dünya arkadaşlar... İşte ölümsüz olma arzusu dibine kadar yaşama arzusu sınırların olmamasını istemek nefsin sınırsız olarak efendim bütün istediği hazlara ulaşmasını istemesi onu da bir başka bahsi diğer olarak inşallah başka mecralardan da işler ve okursunuz. Dünya sevgisi bütün hataların günahların başıdır diyor Kur'an-ı Kerim'de de arkadaşlar. İnsanların Allah'ın yolunu terk etmesinin temel sebebi olarak dünyaya düşkünlükleri gösteriliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hadis-i şerifle bitirelim. E, diyor ki öyle bir gün gelecek ki e, kafirler sizin üzerinize bir yala köpeklerin üşüşmesi gibi üşüşecekler. Sizin üzerinize üşüşecekler. Sahabe bunu pek anlayamıyor diyorlar ki ya Resulallah o gün biz zayıf olacağız da o yüzden mi? Yani nasıl olur da hani Müslümanların üzerine kafirler böyle üşüşür az olacağız sayımız az olacak gücümüz az olacak o yüzden mi? Hayır diyor Peygamber Efendimiz tam aksine o gün siz çok olacaksınız sayınız çok olacak diye anlayamıyorlar yani nasıl olacak peki? Diyor ki e, sayınız çok olacak ama siz selin sürüklediği çerçöp gibi olacaksınız diyor. Yani ne kadar çok olursa olsun çöp, çerçöp saman, ot falan efendim sel geldiği zaman onların hepsini sürükler. Peki neden böyle olacağız Ya Resulallah diyor, diyorlar. Çünkü sizin kalbinize ölüm korkusu ve dünya sevgisi girecek diyor. Arkadaşlar işte o dünya sevgisi, ölümsüzlük arzusu, ölüm korkusu. Ee, gerçekten psikoloji de bunun üzerinde çok durur felsefe de bunun üzerinde çok durur İnsanın bütün zayıflıklarının zaaflarının hatalarının e, ayağının kaydığı yerin başlangıcıdır Cenab-ı Hak bize e, ölmenin asıl aslında bir doğmak olduğunu hiç unutturmasın arkadaşlar dünyaya geldiğimizde Değil mi? Çocuk anne karnından ayrılmak istemezmiş işte onun için ağlarmış falan. Sufiler böyle açıklıyorlar. Tabi onun fizyolojik açıklamaları var ama o, o mesele o değil arkadaşlar. Mesele fizyolojik değil. Mesele sizin o olaya nasıl baktığınız. Tabii ki fizyolojik biliyoruz işte ciğerlerine oksijen dolduğu için ağlıyor. Ama hani çocuk o anne karnı, anne karnından ayrılmak istemiyor çünkü bir tek orayı biliyor insanlar da bu dünyayı kendileri için çok büyük bir nimet zannediyor çok büyük bir yaşam, çok büyük bir burada kudret var işte burada benim varlığım devam ediyor ve ölmeyi bir yok oluş olarak görüyor ee, öbür dünyaya inanamamak ve öbür dünya hakkında inansa bile muğlak fikirlere sahip olmak bilmemek yani halbuki bana sorarsanız biz ahireti bu dünyadan çok daha iyi bilme gücüne sahibiz imkanına sahibiz arkadaşlar mesela ben e, evden çıkmadığım takdirde dünya hakkında hiçbir fikrim yoktur ama oturup Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda ahirette ne olacağını hadisleri okuduğumda arkadaşlar adım adım ne olacağını bütün detaylarıyla bilirim biliyor musunuz yani ahireti bilmek Dünyayı bilmekten aslında çok daha kolaydır ee, böyle baktığımızda. Eğer onu bilebilsek işte o zaman ölüm bize e, korkulacak bir şey gibi gelmediğinde, dünya çok bağlanılacak bir şey gibi gelmediğinde pek çok ayak kaymasından, pek çok zelleden de korunmuş oluruz. Efendim bu vaaz ağırlıklı peygamberler tarihi e, örneği herhalde pek <gülüyor> olan bir örnek değil. Artık idare etsin Melinyen yani Geçtiki arkadaşlar ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Başka bir oturumda görüşmek üzere inşallah.